İsrailoğullarının helakı yaklaşan saat ertelendi. Yüce Allah her kavme bir uyarıcı elçi gönderdiğini ve uyarıcı göndermediği kavmi sorumlu tutmayacağını Kur'an'da bildirir. Bu nedenle de uyarılan kavme uyarıcı, yumuşatıcı çeşitli azaplar gönderilir. Bunlar her türlü doğal felaketler veya başka milletlerin saldırıları olabilir. Sonuç olarak elçilere direnen toplumlara Allah ya uyarıcı azaplar gönderir ya da uyarılar fayda vermiyor Kavim şirkini ve zulmünü sürdürerek elçilerini tehdit ediyorsa helak edilir. Yani o toplum kökten yok edilir. Helak, kökten yok etmektir ve Yüce Allah'ın kelamıyla intikam almaktır. İntikam kavramını Kur'an uyarıcı azap için değil, sadece helak için kullanmıştır. İşte İsrailoğullarının yaklaşan saatte tehdidi ve helakı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ondan sonra İsrailoğullarına söyledik. Arzda vaat edilen topraklarda oturun. İkinci vaat geldiği zaman biz sizi karışık halk olarak toplayacağız. İsra suresi 104. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Sen o zalimlerin yaptıklarından Allah'ı gafil sanma. O Allah onları gözlerin bir noktaya toplanacağı yecüc mecüc gününe ertelemektedir. O gün ikna olmuş, başları eğik vaziyette korku içinde koşarlarken... Kalpleri bomboştu. Azabın onlara geleceği günde insanları korkut. O gün zalimler der ki, Rabbimiz, bizi yakın bir ecele, vakti ertele. Senin davetine, çağrına uyalım ve elçilere tabi olalım. Allah der ki, sizler kendiniz için bir zevalin, sonun olmadığına önceden yemin etmemiş miydiniz? Siz, kendilerine zulmedenlerin meskenlerinde oturmuştunuz. Onlara ne yaptığımız size açıklanmıştı ve size misaller vermiştik. Muhakkak onlar plan, tuzak, düzen kurdular. Şayet onların planları, dağları, göktaşlarını yerinden oynatacak olsa da bu planlar Allah'ın planının içindedir. Sen sakın Allah'ın elçilerine olan vaadine, sözüne uymayacağını sanma. Muhakkak Allah azizdir, üstün, şereflidir ve intikam sahibidir. İbrahim suresi 42-47. Ayetler Bismillahirrahmanirrahim Bir karyete İsrailoğulları ki, onları helak etmeyi haram kıldık. Şüphesiz onlar hakka dönmezler. Ta ki Yecüc Mecüc çıkıncaya ve her bir tepeden akın edinceye kadar. Hak vaat helak yaklaşmıştır. O zaman hakkı örtenlerin gözleri bir noktaya dikilecektir. Vay başımıza! Biz bu şeyden helaktan gaflet içindeydik. Bilakis bizler zalimleriz diyeceklerdir. Enbiya Suresi 95-97. ila Ayetler Bismillahirrahmanirrahim Ancak biz seni, peygamberi alıp götürürsek muhakkak onlardan intikam alacağız. Ya da onlara vaat ettiğimiz şeyi, helakı sana, peygambere gösteririz ki şüphesiz biz onların üzerinde muktedir olanlarız. Zuhruh Suresi 41-42. ve Ayetler